...Semra Cerit Mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet bu... ...bu hafta sonu itibariyle oldukça önemli... ...bazı toplantılar var ama iyi mi kötü mü değerlendirmemiz lazım. Yani büyük bir şeyden bahsediyoruz herhalde doğanın... Çin'de bulunduğu, daha doğrusu insanların soktuğu krizden biyolojik çeşitliliğin yıkıma doğru gittiği bir şey. durumda. Biyolojik güvenlik protokolü bir de biyolojik çeşitlilik toplantıları var. Ayrıca da bir de iklimle ilgili olarak da şey Tianjin'de Çin'deki son round iklim konuşmaları da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 alınacak olası kararlar hakkında hazırlık yapmak ve o kararları derle toplu bir hale getirmekti. E, fakat beklendiği gibi olmadı. E, buradaki görüşmeler ya yani bütün bu 2010 boyunca aslında süren e, belirsiz ve kararsızlık ortamının bir devamı yaşanmış oldu e, Tianjin'de de. E, Birçok konu e, askıda kaldı, belirsiz kaldı. E, kesinleşmiş hani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 Ee, en sonunda Maraş'ta alınan kararlarla yeniden hayata döndürülebilmişti. Ee, herhalde Güney Afrika gelecek seneki Güney Afrika toplantısı Bu açıdan asıl şeyi sonucu göreceğimiz nokta olacak. Evet, Michelle, şey, pardon, e, Michelle Chen diye bir e, takip ettiğimiz bir yazar var. In These Times adlı şeyde yazıyor genellikle e, internet sitesinde haklar, işçi hakları filan üzerine.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 Tanıyıp onun hakkını teslim etmek yerine sivil toplum temsilcilerinin konuşmalarının herhalde partisi olarak konuştu. Bu Maya toplum temsilcisi aynı şeyde bölümde şirketler de konuşuyor. Onların temsilcileri de, örgütleri de konuşuyor biliyorsunuz. Onlar da kararın bir an önce kabul edilmesini istiyorlar çünkü önlerini görmek istiyorlar bu mekanizmalar emisyon ticareti devam edecek mi etmeyecek mi hani onu bilmek istiyorlar bir an önce parayı doğru yere yatırıp yatırmadıklarından emin olmak için evet, evet. onların sesi daha gür çıkıyor ve daha etkili oluyor evet, yani evet. hükümet temsilcileri onların dediklerini kendi konuşmalarında hani onları atıfta bulunarak bakın sermayede bunu istiyor diye şey yapıyorlar vurguluyorlar ...bu eşitsizlik şeyde de... Yani ...prosedürel olarak da devam ediyor... ...içerik olarak da devam ediyor maalesef... ...burada. Peki şimdi... ...bu biyolojik çeşitlik... ...türkiye ilgili bir şey Hı, evet. ...şimdi şimdi... Şey ...2010 içinde ilginç bir gelişme oldu... ...Türkiye ile ilgili... Biraz hani yalnızca Türkiye'nin gelişiminden değil bu ekonomisi geç sürecinde olan ülkeler, Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya, e, onun talebiyle de ortaya çıkan bir şey. Bu yeni anlaşmanın içinde kendi özel durumlarının e, yeniden e, şey yapılmasını, e, ele alınmasını ve e, şimdiye kadar olan farklı e, muamele e, görme biçimlerinin devam etmesini istiyorlar bu geçiş sürecindeki ülkeler.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 bir iklim adalet divanı kurulması isteniyor örneğin bu ortak vizyon bölümünde. Hani bu ne kadar şeyde son metinde kalabilir, korunabilir mi oradaki yeri belli değil ama yani giderek daha fazla insan haklarıyla ilişkilendirme, hukuk süreciyle, hak arama süreciyle ilişkilendirme çabası yoğunlaşıyor şeyde müzakerelerde. İşte Bolivya'nın filan çabasıyla giriyor bu metin, bu parça medne. Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen devletlere karşı uluslararası hukuk yollarına başvurulabilmesinin yolunu açacak bir şey bu girişim. Bu tabii Bolivya'daki, Koçabamba'daki iklim, e, tabiat artık. haklarının... E,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 Şimdi bu sözleşmenin de taraflar konferansı başladı bugün. Ee, bir haftadır da bu sözleşmenin eki olan protokol, biyogüvenlik protokolü, Kart Kartagena protokolünün hı hı. Iı, taraflar toplantısı vardı. Ee, bu protokolün taraflar toplantısı sonuçlandı. Oradan bazı önemli kararlar çıktı. Ee, şimdi biyolojik çeşitlilik sözleşmesinin taraflar konferansında hem çeşitlerin korunması hem de bu çeşitlerin kullanımdan kaynaklanan yararların paylaşımıyla ilgili şey çıkması kararlar çıkması bir ek protokol kabul edilmesi söz konusu konferansın bu taraflar konferansın gündemine baktığımızda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 Daha önceki strateji yani 2010'a kadar e, kul, yürürlükte olan strateji e, ortaya koymuş olduğu amaçları ve hedefleri gerçekleştiremedi. E, 2010'a kadar biyolojik çeşitlilik kaybının önemli oranda azaltılması gibi bir ana hedefi vardı e, bu eski biyolojik çeşitlilik stratejisinin. Maalesef gene önceki programlarda konuştuğumuz evet. gibi e, bu hedef e, tutturulamadı. Yaka, tutturulamadı alt hedefler vardı bu stratejinin genel amacına ulaşmak için onların hiçbirisine de ulaşılamamış oldu tür kayıpları devam ediyor ekolojik ekosistemlerin yıkımı devam ediyor önemli habitat kayıpları söz konusu yok olan türlerin sayısı artıyor ölü alanlar ortaya çıkıyor yani okyanuslarda, artık, okyanuslarda işte denizlerde, açık denizlerde Türkiye'yi de ilgilendiren bir sorun bu. Karadeniz'de ve Akdeniz'den Türkiye'nin kıyılarında da öyle alanlar tespit edilmiş durumda. Yani yaşamın, biyolojik yaşamın son bulduğu yerler. kirlilik dolayısıyla eee insanlar açısından da önemli balık stokları azalıyor, yok oluyor.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 Yeni hedefler ortaya konması ve kabul edilmesi bekleniyor. Bu şeyde taraflar toplantısında geçen seferki stratejiye göre onunla karşılaştırıldığında oldukça ayrıntılı bir eylem planı söz konusu. Tabii bu hani taslak eylem planı şu anda benim elimdeki burada görüşüp bakanlar katıldığı üst düzey toplantıda kabul edilmesi bekleniyor bunun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 ...yenilemeye yetişemiyor... ...biyo çeşitlilik açığı gibi... ...bir kavramdan bahsediyorlardı... ...bir Smithsonian... ...institüsünden bir bilim insanı... ...öyle bir şey söylemiş yani. Tabi bu tablo karşısında... ...bu stratejik plan... ...2020'ye kadar stratejik plan... ...gerçekten... E, ...kifayetsiz kalacak... ...görünüyor. E, çünkü burada da... E, ...yani tümden...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 Gene şeye yaslanılıyor halka. Yani e, temel hedeflerinden bir tanesi bu. E, Eko sistemlerin biyolojik çeşitliliğin yaşam için ne kadar önemli olduğunun bilincine varılması yani halkın bu konuda bilinçlenmesi duyarlılık kazanması e, yolunda çaba gerektiği e, öngörülüyor bu stratejik planda. Aynı zamanda biyolojik çeşitliliğiyle ilgili programların ulusal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 takdir etmek açısından, bunu hakkını teslim etmek açısından anlamlı bir girişim olduğu düşünülebilir. Hani bu çalışmanın verilerinden, bulgularından da yararlanılarak ulusal hesapların artık hani bedava, değersiz kaynak olarak evet. görmemesini sağlayacak yönde politika değişikliği yapılması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 şeyin bu türlerin bu türlerdeki genetik zenginliğin kendi başına hiçbir değeri yok diyorlar bu şirketler. Ancak bilgi yani modern bilim ve teknoloji şeye girdiğinde bu genlere girdiğinde onlara müdahale ettiğinde değiştirdiğinde değerli bir ürün çıkıyor ortaya. Yoksa ekosistem kendisi bir hani değersiz bir varlık bir şey yok bir anlamı yok bir katkısı yok. Ancak insanlar onu değiştirdiğinde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 Sonuçları da daha bu çalışma devam eden bir çalışma. Devletler bunu kabul edebilirler mi edemezler mi? Evet, da bunu bir... daha iki haftada yani oldukça uzun bir şey izleyeceğiz herhalde. Sonuçlarını da tekrar değerlendirme fırsatı buluruz etraflıca diye ediyor. Şey, evet, öteki iki önemli gündeme dönersek bu şeyin konferansın önündeki. Bunlardan bir tanesi bir protokol, kabul edilen protokol. Evet.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 yani kapsayıcı e, şeyler düzenlemeler olmak yerine e, bir devletle öteki devlet ya da bir devletle verici e, sağlayıcı devletle alıcı şirket arasında ikili anlaşmalar şeklinde yürümesi. E, evrensel bir rejim yerine ikili anlaşmalar. yerine evet ulusal hukuku ve bu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 Son yapılan genler üzerindeki son paylaşım savaş. E evet, bunu da maalesef süreyi bitirdik. Bunu inle boyuna yani sözleşmelerinde sonuçlanmasından sonra tekrar konuşma fırsatı buluruz diye mi diyor? Görüşmek üzere. Çok İyi teşekkürler. Yayınlar, Semra Cerit mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik.